hattimi göster. Elhamdülillahi lladhi hadana صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلوا بالله السميع العليم محمد الشيطان الرجيم على شفيع بك من اللام الشياطين على بك ذنوبنا محمد اللام صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللام صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللام صلوا على شفيع من محمد اللام صلوا على شفيع ذنوبنا fa'in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur sadaqa allahul azim allahumma anfa'na bil qur'anil azim barik lana fihi wal hamdulillahi rabbil alamin astaghfirullahal hayyul qayyum hasantukum bil hayyul qayyum alladhi laa ve wa dafa'at ankum ussu'a ila hamla wa laa quwwata illa billahi aliyyil azim allah Teala ve tekked hazretleri tayanam ecamus İmtihanlara tabi kılmasın. Amin. İmtihan ettiği vakit kazananlardan eylesin. Amin. İmtihan edeceği muhakkaktır. Bunda şüphe yoktur. Müslümanlar şu günlerde imtihandadır. İnsan ölünceye kadar imtihandadır. Rabbim kazananlardan eylesin. Amin. Kasem buyurarak Rabbimiz kendi zatına yemin ederek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 düşman korkusu bugün insanlarda bir tedirginlik vardır korku vardır endişe vardır özellikle İslami faaliyet gösteren hizmet yapan insanlarda bir korku var bu korku bu at kerimede zikredildiği üzere imtihanların birincisidir başında geliyor minel havfi korkuyla imtihan edeceğiz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 Büyük bir ecire mazhar olur ya. Bu zaman öyle bir zamandır. Kadın çıkmış, kadının biri ne diyor? Türkiye nereye gidiyor diyor. 50 sene evvel diyor. Benim anam diyor. Eteğinin altına bir şey giymeden şenliklere katılırdı diyor. 50 sene geçti diyor, ilerleyecek yerde bak ne hale döndük. Şimdiki kızlar diyor, eteğinin altına diyor, tayt giyiyor, efendim, şort giyiyor, neyse pantolon giyiyor diye. 50 sene geri gitmiş. Benim anam diyor, eteğinin altına bir şey giymeden çıkardı ortalığa diyor, 50 sene evvel. E şimdi 50 sene sonra ne girdi İlerleme koymuş ki, 50 sene sonra hepten donsuz gezmek gerekirdi. Ama şimdi millet eteğin altına şort giyince, tişört giyince ne oldu? Keri kaldık diyor ya. Ulan senin anan namussuzsa, tonsuzsa, bana yani benim anam öyle değil ki ya. Benim kızım da öyle gezmek zorunda değil. Senin anandan bana ne ya? İlerlemek, kerilemek böyle mi ölçülüyor yani? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil Avrupa'ya benzeme uğraşıyorlar. Avrupa bunlara gülüyor. Avrupa bunlara gülüyor ya. İsviçre ordusunda da sakal bırakmış serbest. Namaz kıl serbest. Özel mescit serbest. Her şey serbest. Avrupa'da çarşafla gez bir tanesi yan bakmaz. Ben Almanya'da dolaştım sarıkla. Herkes hürmet. Bir eczaneye gittik. İlaçlar al, aldık. İşte bir şeyler eczanelerin sahibi da leş gibi şarap kokuyor. Alman, vuru, sarhoş. Fakat böyle saygı gösterdi ki bana. Hatta kaç markta ikram yaptı. Yani ucuz şey etti. Niye? Sarığından sakın dedi ki din adamıdır dedi. Kıyafetine bakılırsa dedi. Saygı gösterdi yani. Ve bugün Türkiye'de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 camiye girdim diyor namazımı kıldım diyor başında da sarık ya camideki sarı, sarığa ne karışıyorsun camide sarık serbest bugün camide sarılan sarık serbest İmam da sarar cemaat da sarar sarığa kim neden? dışarıda sarmıyorsan camide sarabilirsin namaz kılıyorsun evinde namaz kılarken sarabilirsin buna kim ne karışıyor ki e sen efendim adam oradan beş vakit namaz kılan cemaattan birisi çağırdı beni ben de zannettim ki tebrik edecek beni diyor. Gel bakayım buraya dedi. Ne var? Sen dedi Müslüman değil misin dedi? Niye sarık sarıyorsun? Aa dilin mi kaydı ya senin? Niye? Ulan sen Müslüman değil misin? Niye sarık sarıyorsun? soruya bak İsa'ya gel. Böyle soru mu olur ya? Halbuki sen Müslümansan onun için sarık sarıyorsun denir yani. Müslüman değil misin denir mi ya? Adam a ben ne diyor anlamadım. Ne diyorsun ya? Dedi kardeşim sarık yasak değil mi dedi. Niye sarıyorsun? Müslüman laf dinler dedi ya. Yahu kardeşim burada laf dinlememekle ne alakası var? Camide namaz kılıyorum. Başıma sarık sarmışım. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. bi imametin, khayrun min seb'ine rak'aten bila imâmeh. Sarıkla kılınan iki rekat namaz sarıksız kılınan 70 rekattan üstündür. Senin bir malın olsa İzmit pazarında 5 kuruş etse, Adabazar'ında 50 kuruş etse nerede satarsın? Adabazar'ında satar. da e, Adabazar uzaktır, oraya gitme, burada sat. E, ben 45 lira karı niye kaybedeyim ben? Enayi miyim dersin? E, kıldığın namaz sarıkla kılarsan 70 rekattan heptal oluyor. Sarıksız kılarsan 2 rekat kalıyor. Abdest alırken kullanılan misvak hakkında da bu hadisler varittir. Ve bunun çok efendim birçok yönden delilleri vardır. Resulullah buyurdu el imam-ı mü'min sarık mü'minin şerefi izzetidir. Sarığı indiren ümmetimin Allah şerefini aşağı indirecektir. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem sarık saran sardığı sarığın her döndüğüne Feyzul Kadir'de camu us hadislerinde İmam-ı Suyut'u zikreder bunların kaynakları var. Her dön dünya yani ne kadar böyle sararsa her dönüşüne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 Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir namazı sarıksız kıldığı vaki değildir. Ancak namazın dışında sarıkla da durmuş, takkeyle de durmuştur. Başı açık durmamıştır. Fakat namaz kılarken mutlaka sarıkla kılmıştır, hiç sarıksız kılmamıştır. Sultanul Ulama hanevi mezhebinin koç alimlerinin padişahı e efendim olan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 Eserler vardır. Birkaç hadis demiyorum. Eserler vardır. Resulullah Efendimiz Mekke'ye girdiği gün, Mekke fethi günü mübarek başı sarıklıydı. O gün siyah sarık sardığı rivayet edilmektedir. Sahil zamanlarda beyaz sararlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Harpte siyah sararlardı sallallahu aleyhi sellem. İki sarığı vardı. Biri küçük, biri büyük. Bazı küçüğünü sararlar, bazı bayram, cuma gibi zamanlar, namazlarda, cemaatlarda büyüğünü sararlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen sarkıtırlardı iki omuz arasından, bazen sarkıtmadıkları da vardı sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta sahabe-i kiramdan birisi sarı çirkin sarmış, de, yani çirkin derken böyle düzensiz sarmış, bu Buhari'de geçer. Rasûlullah Efendimiz ona sallallahu aleyhi ve sellem sarığını çıkart da düzgün sar. ''Sarığı böyle sar, böyle daha güzel olur'' buyurmuş.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 meşhur sahabedir. Bizzat kendi mübarek eliyle onun sarığını kendi sarmış. Ve sarığı nasıl sarılacağını öğretmiş ve göstermiş e, cami-ül taç hadislerinde geçer. <gülüyor> Hâkezâ y'itemme feynnu e'rabu ehsenu. Böyle sar bu daha güzeldir buyurmuş. Bu hadislerin efendim bir tanesinin kaynağını buradan kaç kere söyledim. Fıtrat risalem bunu bir tane değil, onlarca dağıtmanız ve cami cemaatlerine okutmanız lazım. Bugün gündemde olan meselelere temas ediyor. Özellikle, 103'te, 103. sayfede, 67. oğlu hadiste, Tirmizi hadisi burada, Efendim Ebu Davud, Ebu Davud sağlam hadis kaynağı, numara 4078, İki taksim dört düzelli iki de. Tirmizi hadis nüsuz 1784 dört taksim iki yüz kırk de. Lütfen bunu cami imamlarına da, hocalara da gösterin. Adamlar sarığın ne olduğundan haberi yok. Kendi başına takıyor, herhalde üniforma gibi takıyor, forma gibi giyiyor. Yani neyi kafasına taktığının farkında değildir. 103. sayvede bu risale. Dağıtılsın ve yayılsın. İşte sarığın kaynağı buradadır. Sarıkla ilgili daha geniş bilgi istiyorsanız, kaynaklar arıyorsanız, ispatlamak istiyorsanız, itiraz edenlere cevap vermeniz için. Ruhul Furkan tefsirimiz. Bizim yazmakta olduğumuz 5. cildini çıkarttık. 6.ya çalışıyoruz. İnşallah Allah 30 cildine tamam etmeyi nasip eyle. Efendi Hazretlerimizin priyasetinde. Zannediyorum... Dördüncü cüz. Zannetmiyorum, kuvvetli söyleyebilirim. Dördüncü cilt. Çünkü her cüz bir cilt. Dördüncü cüzse dördüncü cilttir. Dördüncü ciltte, geçen de bilmiyorum burada rakamını verdim mi? Bedir Muharebesinde, inen melekler hakkında, Estaizu billahi müsezzimine, Allah-u Teala buyuruyor ki, Bedir Muharebesinde,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 Şarklıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de: Esta'idu billah. Ve قال لهم نبي يوم من آيات ملكه Beni İsrail'in başına geçen komutan Bekara suresinde bu ayet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 İşte tefsirlerde diyor ki o tabutun içindeki vekiye neydi? Musa Aleyhisselam'ın asası keyneyi, şimdi yine o da Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetler bölümü. Harun Aleyhisselam'ın sarığıydı. Bak Harun Aleyhisselam'ın sarıklı olduğu ve sarığının o sandukada bulunduğu bu ayette tefsir edilir. E buna düşmanlığın ne manası var ya? Bütün peygamberlerin başının tacı olan sünnet-i seniyyesi olan, İslam'ın nişanı olan, bir şeye har açmanın ne gereği var? Ne manası var ya? Hem cami cemaati tarafından, pek vakit namazlar kılanlar tarafından, sarıp sarılana hor bakılıyor ya. Bu ne bu? Kafandaki. Ne demek ya? Bu ne? Ne demek ya? Herif kalkmış diyor. başım mı yarıldı diyor. Ne sardın onu? <gülüyor> Samimi söylüyorum...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 Şimdi buna güzel oldun diyen ne oldu? Kafir oldu. Niye? Harama güzel dedi. <gülüyor> Bu din kıldan ince, kılıçtan keskindir. Bu din kimsenin oyuncağı değildir. Şimdi efendi kardeşlerim, benim sakalım var, sarığım var. Sizin içinizde sakalsız ve sarıksız çok insanlar var. Ben onları hakaret edebilir miyim? Haşa. Kendimi onlardan üstün tutabilir miyim? Haşa. Niçin?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 Sakallı adam bakarsın hudut dikkat etti, etti. adam öldürü, Yani bu şimdi sakalı var diye yani günahsız mıdır? Yani ne demek istiyorum? Hepimiz günahkarız. Allah kusurlarımızı bağışlasın, affeylesin. Sakın bir sakallı ve sarıklı gibi bir sakalsıza bir sarıksıza hakaret etmesin. Onu kendinden küçük görmesin. Eğer kendini ondan büyük görürse o bu ümmetin en adisidir. Kendini değil insanlardan...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 sakın ha sakallı ve sarıklı ve çarşaplı erkek kadın kardeşlerimiz dışar kadının başı açık onu da hakir göremezsin sonunun ne olacağını bilemezsin Belgi ne olabilir çarşaplı kadın sonunda soyunup dökülebilir çıplak kadın kötü yoldan da bile tevbe edip en iyi insanlardan olabilir Allah tevbesini kabul eder tevbe eden Allah'ın dostu sevgilisidir vakti kadinizi çekiyor bunlar çok önemli meselelerdir Bugün icabında cami cemaatinin içinde kafir vardır, kerhanede Müslüman vardır. Bu lafımda da çok mana vardır. Aklı çalışanlara. Çünkü cami cemaatinde namaza beş vakit devam ettiği halde ben Kur'an düzenini istemiyorum diyenler vardır. Ama kerhanede çalışıp da Allah İslam'ı bize nasip etsin de bizi kurtarsın diye yalvaranlar vardır. Biz onlara duacıyız. Allah hidayet eylesin, Allah helas eylesin. Ne içki içene, ne kumar oynayan, ne zinadeni, gavur gözüyle bakamayız. Helal'a helal, haram'a haram dedikten sonra imanı vardır ama Allah kurtarmayı nasip etsin. Mesela son nefestir itibar hatimededir. dedir. Bundan dolayıdır ki sakın kimse demezsin ve yanlış yorumlamazın ki. Hoca sakalsız da şöyle dedi, çarşafda böyle dedi. Ben böyle bir şey hiç bir zaman demedim. Sakalsız cemaatlarım vardır ve bu cemaatin çoğu sakalsızdır. Ben onlar başımın tacıdır. Allah için buraya gelmişler. Paşimontacılar bizim hocalarımız, şeyhlerimiz, hele ki şeyimizin şey Alaeder evend hazretleri mübarek giderdi şu Allah'ın yoluna sohbete gelen cemaatin ayakkabılıktaki ayakkabılarını alırdı. Mübarek dört mezhep müftüsü, evliyanın reisi 100 küsür yaşında Kutbul lakap hazretleri ayakkabının altını suratına sürermiş.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 Okumak isteyenler efendim cevabını alabilir. Hanımdan izin alınmalıdır iddiasının cevabı 142. zahivede anlatılmış. Yani böyle lüzumsuz bahaneleri konuşmuyorum. Bazı insanların mazeretleri var. Şimdi ne demek ne demeye getiriyorum? Bir insan haram işlemekle kafir olmaz ama haramı güzel görürse ne olur? Hacı adam içki içiyor.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 O da derse ki şöyleydi böyle. E olur mu bak bıraktın da kestin günahın kat kat oldu. Niye böyle yaptın? Cık, dese günahı ikiyken bireyner. Niçin? Kendi kesiyor ama karşıdakine kesme dediği için hiç olmazsa emri bil maruf neyan münkerden mesul olmaz. Ama kendi evendim tıraş etmesi üstüne adama ki ne güzel oldun. İşte bugün cami cemaatları. Helalı haramı, güzeli çirkini, Allah'ın razı olup olmadığı şeyleri seçmekten cahil ve kafil kalmıştır. Ne yapacağız? Şimdi hepiniz vazifeniz olsun, şu fıtrat risalesinin günü gündemi çok. Burada en mühim mesele İslam'da batıla benzemenin, Yahudi Hristiyanlara benzemenin hükümleri var. Bu konularda bunu ele alacaksın ama kendin değil. Madem ilmin yok, madem kaynakları anlatamazsın, karşıdakini ikna edecek delilin yok, işte delil. Rehber! Alacaksın, üçer beşer hayrına, ona buna götüreceksin. Buyur, buyur, buyur. Hem de inkar edenin gözüne sokacaksın. Bu senin peygamberinin hadisi değil mi? Sen Müslüman değil misin? Niye sarık sarıyorsun diye ne diyeceksin ki? Sen Müslüman değil misin? Niye sarıa düşmanlık yapıyorsun? İşte senin peygamberin hadisi. Sen o peygamberin ümmeti değil misin? Sen yarın ahirette onun şefaatini dilemeyecek misin? Ümmeti mentemecek mi? Sünneti benim ümmetim benim sünnetim sımsıkı sıkı sarılanlardır. Ben Rabiben sünneti ve sünnetimden dönem benden değildir diyor. Ben dereketiminle değilim Sünnetimi yolumu terk edene şefaatim nasip değildir diyor. Ben vayya sünneti hurremt aley şefaatim. Sünnetimiz ayetene şefaatim haram olsun diyor. Sen nasıl Müslümansın? İslam nişanlarına düşmansın Ne? Al gözüne sok. Ayet, hadis, delil. Yaptınız mı bunu? Yapmadınız. Şu çıkalı 3-4 aydan fazladır. Kaç kere söyledim? Kaç kişiye ulaştınız? Ta cami cemaatlerini yola alamadık. Yattığınız yerde kaldınız ya. Ne olacak bu milletin hali? Ondan sonra da bana soruyorsunuz. Hoca bu durum ne olacak? Sen, senin gibi adamla, benim gibi adamla bu İslam nereye ilerler ya? Ya emri bil maruf sıfır ya. Bir kimse bir kimseye şu helaldir demiyor. Şu haramdır demiyor. Şu sünnettir demiyor. Cami cemaati ehli sünneti gördü mü öcü gibi kaçıyor ya. Ümmeti gördü mü kaçıyor ya. Esas ehli sünnet ve cemaat kim? onun için Allah rızası için ben vazifemi yapıyorum hem konuşmamla yapıyorum hem yazıyla kalemle yapıyorum ben bu kadar ulaşabiliyorum allah Teala benim bu ulaştığımı bile çok görüyorlar ben bugün 60 milyona değil 6 milyara ulaşmak istiyorum Gazete yazıyor selam televizyonundan Cübbeli Hoca 100 binlere ulaşıyor Aa, dikkat edin 100 binlere ulaşıyormuşum Lan 100 binler nedir bu memleket yüzde doksan dokuzu müslümansa bu ayet ve hadislerin hepsine okunması lazımdır bir buçuk milyar müslümana değil altı milyar insanlığa ulaşmamız lazımdır çünkü o peygamber ve mâ arselnâke illa kâffetellin nâsi beşîran ve nezîrâ sade arabın acemin peygamberi değil bütün insanlığın müjdecisi ve korkutucusudur onun sünnetidir bu din onun dinidir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 çünkü cami cemaatlarının kafaları karışmış şimdi. İslam'da şu var mı, bu var mı? O bir şey diyor, bu bir şey diyor. Televizyonda çıkıyor bir ilahiyattan bir profesör, bir tersine söylüyor. Millet kafası karış. Sen ne yapacaksın? Alacaksın. İşte kitap. Götür. Allah için ulaştır. Onun itikadını düzelt. imanını kurtar. Allah da seni kurtaracak o zaman. İşte sarığın yeri burası. İşte sakalın yeri burası. İslam'da kafire benzeme hükmü burası. Bunları anlatırsan, belki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 Diyeceksin ki bak bu budur. Ayet var, hadis var. Meleklerin taktığı sarığa, peygamberlerin taktığı sarığa, bir Müslümanım diyen düşmanlık edebilir mi bilse? İşte bilmiyor demek. Sorulan mercilerde yanlış yanıltıyor. Diyor ki efendim işte yoktur aslı diyor. Haşa. E bunların kaynağını gösterelim. Bunlar niye yazıldı bugün için? Bu karışık ortamların ıslahı için. Allahu Teala bizi bunda vesile eyleyecek inşallah. Hepiniz vazifeniz. Bu geceden başlayın. Birer iki içer herkes gücün hüsmetli. Tağıtacağız. Ama göstererek şurayı, ok, şurayı ok, okutacağız. İnşallah bir gündem oluşacak. Yavaş yavaş bu millet buna alışacak ya. Ne var? Bu ücü değil ki. Dedesi sarıklıydı. Babası sakallıydı bunların çoğunun. Öyle değil miydi? Adam bizi görünce diyor ki nereden geldiniz siz ya? Ulan nereden gelmek gerekir? İşte İstanbul'un Fatih'i. Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han aleyh rahmetü kufran bu İstanbul'u ofet etmedi mi bize bağışlamadı mı? Başında ne var? Ayağında ne var? Şal var. Üstünde ne var? Cüppe. Hanımı nasıl? Çarşaflı. Yani bunu yadırgamak nedir? 700 senelik ecdadının kıyafetidir yahu. Örfündür yahu. Geleneğindir yahu. Göreneğindir ya. Dini de bıraktık yahu.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 Ehl-i sünnete göre hareket etmiş büyüklerimiz, kıymetli ecdadımız var. Allah kabirlerini nur eylesin, ruhlerini şad eylesin. Özellikle şu İstanbul'un fethi münasebetiyle Hazreti Sultan Muhammed, Fatihan, Ali'l-Rahmet Hazretlerini fevkat tecelli ihsan buyurup bu ümmetten razı eylesin, şefaatine nail eylesin. Babim kemiklerini sızlatmasın Fazl-ı onun torunlarını yeniden onun açtığı yolda çığırda ilerlemeye muvaffak eylesin. Çağ açmış, çağ kapatmış insandır ya. Latif'tenle Konstantinye elbette İstanbul fethedilnacaktır. Fele nim el mir emir gel Onu fetheden ne güzel kumandan, onun ordusu ne mübarek ordudur. Kainatın efendisinin mediyetine mazar olmuş bir komutandır ya. Bunlar bizim ecdadımızdır. İftihar ederiz, gurur duyarız ya. Biz onların sarığından, cübbesinden ar mı duyarız ya? Hicap mı duyarız ya? Utanır mıyız be? Şeref duyarız ya. Bizim ecdadımızdır ya.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 Sabah ne bağırıyorsun diyor ya insanı hoplatıyorsun. Zaten kılan gelecek diyor ya. ne gerek var diyor ya. Ezandan rahat oluyor. Ben de Müslümanım ondan sonra. Hey gidi kardeşlerim. Onun için bu imtihanda Rabbim kazanmayı nasip etsin. Bayağı bir deneneceğiz. Bayağı bir sallanacağız, sarsılacağız, sarsılacağız. Ne zaman ki Allah'ın yardımı nerede kaldı diye bıçak kemiğe dayanacağız. Ela inne Nasrallah yakîn. İşte o zaman Allah'ın yardımı yakındır müjdesini alacağız inşallah. Ama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 İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un ateşine atılırken bu duayla ateş ona külistan oldu. Allah bana yeter ne güzel vekildir dedi. İşte ateş söndü gitti. Rabbim bu yakılan, tutuşturulan ateşleri de söndürmeye kadirdir. Sahabe-i kirama dediler ki: "İnnenne hasaqat cem'u lekum Düşmanlar büyük hazırlıklar yapıyor. Korkun, titreyin. Feza de ve kallu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu onların imanını artırdı. Onlar ne dediler? Niye korkalım? Biz ancak Allah'tan korkarız. Allah bize yeter. Ne güzel vekildir dediler. Ondan sonra düşmanın peşine düştüler. Düşman kaç misli fazlayken kaçıyor. Sahabe-i kıram düşmanı arıyor. Neredeydi düşman diye. Onun içindir ki efendi kardeşlerim 450 kere unutmayın. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Ne güzel vekildir. Bütün cemaatlarıma vazife veriyorum. Benim niyetime efendi hazretlerinin ve bütün cemaatın ve dünyadaki bütün müslümanların korkularımızın emniyete ve güvenilille dönüşmesi niyetiyle. Allah bize yeter ne güzel celle ve celle şaniü ve celle celal. İnşallah bunu 450 kere. Şşş, şimdi oturun ya ben hep seçemedim. Her gün okuyalım inşallah gezinmeyin ben size söyleyeceğim. Her gün veya gece 24 saatte iki kere yapsanız daha iyi olur. Gündüzünkü ayrı, geceninki ayrı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. İnşallah yakında tesirini görürsünüz, korktuklarımız emniyete döner inşallah. İstanbul'da Fatih'deki mescidimizde cuma sabahleri 14 şeyde yapılıyor. Tabi uzaksınız gelemiyorsunuz ama perşembeyi cumaya bağlayan geceden de gelseniz hem sohbet dinlerdiniz, Cuma geliriz, camide de kalabilirdiniz. Sabahın 14 secdesinde bulunsanız çok büyük ecri ererdiniz. Niçin? 7 Cuma niyet ettik. Bu Türkiye'deki sıkışan Müslümanların su sıkıntıdan feraha çıkması için Allah'ın izniyle boş dönmeyeceğiz. Çünkü ne zaman 14 secde yaptık, bak sarıklara şuna buna bir musalla dolundu. 14 secde geçen Cuma yapıldı. Elhamdülillah süt ol. Şimdi bu 14 secdeyi 7 Cuma niyeti aldık. Velev 3 Cuma olsun, velev bir Cuma olsun. Allah için erken gelebilseniz saat 6'ya kadar, sabah 6'ya kadar yetişiliyor. 6'da gelen secdelere kavuşuyor. Türkiye'deki değil, dünyadaki Müslümanların kurtuluşuna ortak olursunuz. O dua öyle bir şeydir ki, o dua kabul olunup da kıyamete kadar eseri zuhur ettiği zaman da sen kabirde yatsan da o dua ile İslam'ı yaşayan nesillerin de sevabına ortak olursunuz. Büyük bir manevi şirkete sizi davet ediyorum. Allah için davet ediyorum, uyumayın. Mübarek Cuma gecesi bir saat evvel kalksanız bu iş olur. Çok uyumakla hayır yok. İnşallah uyanık olalım. Allah'ın yolunda kapısına dayanalım. Secdeye sarılalım. Secdeye. Allah'tan yardım istemenin yeri secdedir. Kul Rabbisi'ne en yakın secdededir. Orada dua olmaz inşallah. 14 secdeler yapılıyor. Allah-u Teala ve tekaddes hazretleri fazl-ı keremiyle hepimize kavuşmayı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 Bu mübarek dualar, i̇mam Gazali Gazali'ye alır, Kutul Kulüp alır. Burada ne yazıyor? Sabah okuyan yanmaktan, boğulmaktan ve bir şeyi çalınmaktan kurtulur. Allah'ın izniyle bunları okuyan o gün o gece bir felaket de isabet etmeyecek. Müslüman Allah'ın ismiyle kalkacak yatacak. Ve ancak Allah'tan belaların kalkması için yardım dileyecek. Bu dualarla sayfa 103'te, 102'de başlıyor. 103'te başındadır 102'de başlıyor Dualarım kitabından Okuyup amel edelim İstifade edelim Gece gündüz saatlerinde Allahu Teala hazretleri Bu mübarek kitabın içinde bulunan faziletlerden cümlemizi hissedar eylesin. Mina'da yangından çıktı dedim değil mi Bak hep kapağı yandı kendisi yanmadı İnşallah Rabbim okuyanları da yakmayacak Bir sene bir yangın oldu bir vilayette 70 bin Kur'an yandı. Bütün Kur'anlarda bir ayet, yangın ayetleri dediğimiz ve haliketekfirül hazilalim ve seher <gülüyor> bazı ayetler, özellikle her Kur'an'da o ayetler yanmadı. Yani demektir ki mevlanın bazı muhafazaları vardır, korumaları vardır. Biz ancak bu sıkıntılı fitne ortamında Allah'ın korumasına girersek Kur'an ve hadisin Rasûlullah'ın mübarek ağzından ve ulemanın evliyanın beyandan öğrendiğimiz dualar ve zikirler sayesinde Allah'ın hıfzıyla korunuruz inşallah. Rabbim bize, neslimize, kıyamete kadar İslam'a hadim olacak çoluk çocuğumuzu da eşrarın şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ona göre okuyun <gülüyor> ve amel edin. İnşallah urrahman. Şimdi fâlemen nevû da kısaca okuyacağız ki meclisimiz zikir meclisi olsun ve tevhidlerle kapansın, hitam misk olsun inşallah. Ve salavatlarla yatsı ezanı da yanaştı zaten, okunacak. Namaza kavga Şimdi şeyleri kapatalım. kapatalım. Efendim kardeşlerim, tabi burada aramızda yaptığımız yaptığımız ilanlar, tavetiyeler, umuma bazı konular. Seyyidina Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammed bi'adedi kulli daim ve demayim ve barik ve sellem alayhi ve aleyhim keziran kezira صلي وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين، فلكل نجم عين والحمد لله رب العالمين، على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات، على أنكم للعالمين سيدنا محمد صلوات، على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات. Amin. al min an-nar ma qarraba ilayha Muhammad sallallahu sallam. Muhammad sallallahu ta'ala wa al-'ali al-'azim.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 İslam ve elini azizeyle eyle, kührü zelil eyle. Türkiye'de İslam için çalışanları her sahadan Mansur Muzaffer eyle. İslam'ın Müslümanların yükselmesine engel olmak isteyenler hayırla ıslaha ile ıslaha nasip olmayacakları defu raf eyle ya Rabbi. Kahru eyle ya Rabbi. Gücünü kuvvetini imha ile ya Rabbi. İmkanlarını al ya Rabbi. Ahmin diyen dilleri narizuhimden hemden azadeyle? Ya Rabbi kullarında bile bir kural vardır ki verilen hak kere alınmaz. Sen de bize bu zamana kadar İslam'ı yaşama, hürriyeti, emniyeti, serbestliği verdin ve yaşattın. Bundan sonra da senden istediğimiz bu hürriyetimizi alma Ya Rabbi. Haklarımızı iade Ya Rabbi. Haklarımızı ziyadeyle Ya Rabbi. Kılı kırk yararcasına şerahat-ı sünneti yaşadığımızda yan bakacak bir güç bırakma Ya Rabbel Alemi. Türkiye'yi dünyaya İslam alemine bayraktar ile, Ehli İslam'ı tek vücud halinde Kur'an ve Sünnet merkezinde topla cem ya Rabbi. Şurada bir tane günahkar aramızda bırakma ya Rabbi. Şifasını vermedik bir dertli bırakma ya Rabbi. Devasını vermedik bir hasta çıkartma ya Rabbi. Şu cemaatin ne hayırlı murad şu saatte ihsan ile ya Rabbi. Lütfunla muamele ile ya Rabbi. Günahlarımızı sehaba tebdil ile ya Rabbi. Sıkıntılarımızı feraha tebdil ile. Müşkillerimizi halle asaneyle eyle ya Rab. Korkularımızı emniyete etip dileyle ya rabbi. Ümdüklerimize nail eyle ya rabbi. Ya rabbi ya rabbi ya rabbi. İçimizde ne derdi ne olan seni vekil ettik havale ettik kabul eyle ya rabbi. Bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle kabirlerini nur eyle. Bir kere gelenleri kabirde bize ortak eyle. Cemaattan Mustafa Karakuş Efendi, Abdurrahman Osman Efendi'ler vefat etmişlerdir. 32 yaşında bak kanserden 32 yaşında cemaattan gidiyor. Her 15'te geliyoruz. Haberimiz yok. Kim geliyor, kim gidiyor? Her gün ölen giden var. Allah akıbetimizi iman selametiyle sene kapamaya muvaffak eyleye, hüsnü hatime nasip eyleye, Rabbim yolunda ölünceye kadar daim eyleye. Amin. Ruhler için bir şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdihu resulü <gülüyor> Havzu keremiyle ya Rabbi, kabul edip ruhlerini hediye edip, bize de son nefeste nasip eyle, amin. Bize gevşeklik verme ya Rabbi, mahzunluk verme ya Rabbi. Gevşemeyin, üzülmeyin, müminseniz üstün galip, siz